Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamuslu Güreş'te sözcüklerle güreşmeye devam ediyoruz. Herkese evet. iyi haftalar. İyi haftalar. Geçen haftaki konuğumuz e, yanımızda tekrar e, Doğan Yaşat. Bırakmıyoruz hocamızı. Hocam merhaba evet, tekrar. Merhabalar. <gülüyor> evet. Felsefeci Doğan Yaşat'la artık akıl, bilinç, şuur, bellek sözcüklerine doğru yelken açtık. Evet. Şimdi önce bugünkü programımızın destekçisi Mariyanti Asim Yadis'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Kanunuslu Güreşçi email adresimiz var. Instagram'a adresimiz var. Geçen hafta belirttiğim gibi ara ara kesilen... Twitter adresimiz var. <gülüyor> Twitter'ı etkin olarak kullanıyoruz. Evet. Programda bahsettiğimiz da bazı ba başlıkları. Bahsedemediğimiz bazı başlıkları da. Evet. Orada ee, paylaşıyoruz. Ve program e, linklerimizi zaten Açık Radyo sayfasından podcastlerden de ulaşabilirsiniz. E, geçen hafta e, bir e, ahbabım. ...siz bu kamusla güreşin... ...anlamını ara ara hatırlatın... ...herkes e, bilmez dedi... ...Allah Allah... <gülüyor> ...sözlüğe baksınlar efendim... Efendim ...sözlükte de öyle geçmez ki... ...o yüzden... E, ...ayrı ayrı baksınlar buyur. ki... ...kamusa baksınlar güreşe baksınlar... ...o zaman anlamayı bilinir ama... Buyunuz anlatınız efendim... ...efendim kamus sözlük anlamına geliyor... ...hatta lügatla pehlivanlık olmaz... ...versiyonu da var sözün... ...kamusla güreş olmaz diye bir eski söz var... Her sözcüğün bir anlamı vardır o da sözlüktedir yeni yeni manalar türetmeyiniz Hı. sözlüğe bakınız sadık kalınız manasını taşıyor. Biz sevgili program arkadaşım Kerem'le ile 4 yıldır açık radyoda sadık Yani kalıyoruz da kalmıyoruz da ama bir güreş var yani. Evet. Ee, o yüzden e, programımızın ismi Kamus'la Güreş. E, şimdi e, bu yayın döneminde e, aylardır e, zihin sözcükleriyle ilgileniyoruz. E, karakterle, akılla, ruhla, e, bilinçle. İlgiledik. Şimdi özellikle bu akıl kutusunun içine evet, girdik tekrar. Akıl familiyasına, akıl bilinç bellek algı kelimeleri üzerine değinmeye devam edeceğiz. Hocamızla başladık Doğan Bey ile evet. geçen hafta biraz aklın, akıl kelimesinin yolculuğuna daha çok değindik bilince doğru vardık. Bilince doğru vardık. Vardığımız yerden devam edelim. Evet, birçok sözcük çıktı. Bunları Twitter'da kullanacağız. bakınız takip ediniz sevgili dinleyicilerimiz. Descartes'a gelmiştik. Hatta Descartes'tan ilerliyoruz. Hocam Descartes sonrası düşünürler, Descartes'a bakanların evet. bulduğu kelimeler diyorduk. Orada kaldık. Aynen. ...akıl kavramını Antik Yunan'da ilk ortaya çıktığı şekliyle düşünmüştük. Modern felsefenin başlangıç noktası olan Descartes'te... ...akıl... ...türevlere ayrılmaya doğru meyletti. Descartes'in yazdığı dil olan Latince üzerinden. Ve Descartes sonrası modern felsefede Descartes'in termiüsüyle uğraşmadan hareket edemez hale geldi. Ve hmm. o noktada... ...18. yüzyılda... ...karşımıza çıkan Immanuel Kant... Hmm. Akıl ve onun sınırlarıyla ilgili öyle bir felsefi proje ortaya koyuyor ki bu sefer de Kant sonrasında artık felsefe Kant'la bir muhasebe işine girişmeksizin hareket edemez hale hmm. geliyor. Hmm. Kant tabi burada bizim sınırlarımızın içine girecek darlıkta bir konuşma nesnesi sunmuyor bize ama çok kabaca söylersek şöyle bir felsefi projenin peşinde. Matematik 18. yüzyıla bakıldığında son derece başarılı bir bilim. Fizik işte Isaac Newton'un mekaniği üzerinden son derece başarılı. 20. yüzyıla kadar sürecek tabii bu bir bilim. Hı. Felsefe bunlardan daha az kadim bir alan olmamasına rağmen söz üretmekte bu bilimler kadar başarılı ve kesin bir noktaya gelememiş. Demek ki diyor Kant felsefenin dilinde bir problem var. Felsefenin ne üzerine konuşup ne üzerine konuşamayacağını... ...net bir şekilde kararlaştırabilmiş durumda değil felsefe tarihi boyunca Kant'a göre. Ve Kant felsefi projesini bu amaç doğrultusunda açarken temel nesne olarak kendisine aklı alıyor. Ha. Ve insan kendi aklının sınırlarını çizemezse neyin üzerine konuşup neyin üzerine de konuşamayacağını bilemez diyor. Ha. Ve buradan itibaren işte o konunun uzmanlarının malumu olan üç önemli kritiğini üç önemli eleştiri kitabını yayımlamaya başlıyor. Bunlardan birincisi e, saf aklın eleştirisi. Hı hı. Saf aklın eleştirisinde bizim için e, burada konuştuğumuz kavramlar açısından ben daha fenomenoji çizgisinde e, ilerleteceğim meseleyi. E, son derece önemli olan bir ayrımı ortaya koyuyor. Bu da bir önceki problem, programda kullandığımız no kelimesiyle ...onun adeta bir karşıtı olarak düşünebileceğimiz... ...Faynomenon kelimesi. Hı. Kant öncelikli olarak bunları Yunanca düşünüyor. no menon, yani kavranan şey... ...akli olarak kavranan şeydi... ...Antik Yunanlı için. Kant buna şöyle bir anlam yüklüyor. no menon, ...yani Numen diye bunu Türkçeleştiriyor... ...kimi çevirmenler. Hı hı. Numen... ...şeyin... ...bizim algımızı aşan hali. Yani onun kendiliğindeliği... Hı. İşte şu masayı biz algılarken şeklini, şemalini, kokusunu, dokusunu, boyutunu algılıyoruz. Bunlar bize görünen yanları. Hı hı. Bu da fenomenler. Fenomenal yanı zaten. O şeyin bize kendisini gösterdiği yanı. Fenomenal yanı. Hı hı. Numenal yanı ise erişilemez. Duyu algılarıyla e, hatta <gülüyor> düşünmeyle bile sınırlı bir şekilde erişilebilir bir halde. ...o zaman onun üzerine akıl yoluyla konuşmanın pek de bir manası yok. Hı -hı. Çünkü o zaten kendiliğindeliği, o bilemeyeceğimiz bir şey. Yani numeninki. Hı -hı. Evet, numeninki. Evet. E, bu e, Almanca'da Kant'ın Ding an sich dediği şeyle de zaman zaman aynı şey olarak kullanılıyor. Bu da e, kendinde şey. Yani şeyin kendiliğindeliği. Hani bunun ne olduğunu da açalım. Kant'ın bununla kastettiği şey sonsuzluk fikri mesela... Hmm. ...sınırlı olan bir akıl... ...sınırsız olan bir şeyi nasıl algılayabilir? Hmm. Bu mümkün değil. Ruh... ...beden ha. yoluyla... ...ruh nasıl algılanabilir? Tanrı. Bu da olanaklı değil. Aynı şekilde Tanrı. Tanrı evet. Evet. Fakat bu bilinemezlik ve üzerine konuşulamazlık... ...bunların olmadığını göstermiyor. Bilakis... ...bunların kuvvetli bir şekilde var olduklarını... ...ama onların bizim ancak... ...izlerini görebileceğimizi, tezahürlerini görebileceğimizi söylüyor Kant. Hmm. Bu inançlı bir filozof tabii. Hmm. O evet. yüzden e, duyularla algılanabilir olmadıkları halde... E, evet. ...dediğiniz gibi o e, izleri İzler. varlıklarını kanıtlamış oluyor. Varlıklarını kanıtlamış oluyor bir bakıma. E, en azından aklımızın, kategori, aklımızın kategorilerinden birine denk düşüyor... Bizim işimiz akıl yoluyla üzerine konuşabileceğimiz, bilim yapabileceğimiz alan fenomenel alan. Hı -hı. Yani görünen, kendisini gösteren. Şimdi burada Kant'ı daha fazla uzatmak istemiyorum. Sonra hiçbir şey konuşamayız çünkü Kant'a çok girersek. Hemen bir parantez Tabii. açayım. Ee, öncesinde şöyle çerçeve çizmek için bütün konuklarımızla konuşuyoruz. Ee, aslında Arapçadaki batini ve zahiri sözcüklerinin evet. de yani batini'nin numeni, zahirinin fenomeni karşıladığını düşünebiliriz evet. demiştik. Evet. E, hatta ikisinin bir arada geçtiğini bir surede e, dile getirmiştiniz. Evet. Bu e, Allah'ın sıfatlarından yani aynı anda hem zahir hem batın olan Hı -hı. bir var olan olduğunu işaret ediyor. Yani hem numenal yani erişemiyoruz duyu algılarımızla e, ama olduğundan da eminiz Hı -hı. bu düşünceye göre. Evet hem de eseri görünür olan hı, izleri olmayan evet yani. izleri tezahürü deneyimimizin içinde olan hı hı. yani evrenin kendisi doğanın kendisi insanın kendisi üzerinden de varlığını bilebileceğimiz benim ki Kant'ın düşündüğü gibi bir yani açıklama diyelim böyle ama yani şey şey Kant Tanrı hem aynı anda numeneldir hem fenomeneldir demiyor o tabii ama diyor. evet İslam'in terminolojide hatta tasavvufta... bunun çok daha farklı boyutları var hı hı. konunun evet. uzmanları onları bilirler zaten. On yüzyıldayız <gülüyor> halen. Evet, Kant'ın yaptığı bu ayrım e, bizim fenomenoloji olarak bildiğimiz bir bu aynı zamanda felsefi akım, aynı zamanda bir yöntemsellik belki kimilerine göre. Ama bu işin kurucusu olan Edmund Husserl, bir Hı -hı. Alman filozofa göre bu bir yaklaşım biçimi, bir tavır. Fenomenolojik tavır da 20. yüzyıl felsefesinde birbirinden çok farklılaşan felsefi akımların yaklaşım biçimlerine ...dahil oluyor. Mesela varoluşçu filozofları düşündüğümüzde işte Jean-Paul Sartre kendi yaklaşım biçimini ortaya koyarken... fenomenal yaklaşım biçimini takip ettiğini söyler zaman zaman. İşte aynı şekilde Martin Heidegger, zaten Husserl'in doğrudan öğrencisi. Bir hermeneitikçi olan Hans-Georg Gadamer... Bunlar fenomenolojiyi yaklaşım biçimi olarak kullanırlar ve hepsinin ki de birbirinden farklıdır. Ama ortaklık bizim açımızdan şöyle önemli. Akıl, bilinç, bellek birazdan geleceğimiz konu açısından ortaklıkları önemli. Şimdi bu noktada Husserl'in fenomenolojiyi kurma ...sebebini gene Kant'ın benzer bir şekilde hızlıca kat edersek... ...Husserl bu arada 1859 doğumlu... ...1938'de ölüyor... ...Moravya doğumlu... ...Moravya o dönem için Macaristan sınırlarında ama... ...Leipzig Üniversitesi'nde matematik eğitim alıyor Husserl öncelikle... Hı hı. ...sonra geometri... ...ve oradan hocası Franz Brentano vesilesiyle felsefeye doğru geçiyor... ...çünkü matematik dünyayı kavramamızda yeterli bir araç değil Husserl'e göre... ...bilimlerin, pozitif bilimlerin hiçbiri değil. Hı. E bu sebeple de... ...başlangıç noktasında felsefeyi... ...yeniden tesis etmek... ...söz konusu oluyor Husserl'in. Felsefeyi öyle bir tesis etmeli ki... ...pozitif bilimlerin... ...kabullerinin ötesine geçebilsin. Pozitif bilimler... ...işte matematik, fizik... Hı hı. Bil, ...biliyoruz... E, ...dünyaya şöyle bakıyor... ...dünya hali hazırda vardır, bize verilidir... ...buna dair... İkincil bir sorgulamaya girmeye... ...ihtiyacımız yoktur. İşte gökbilimci ise... ...yıldızlara bakar, onlar oradadır. İşte biyolog canlılara bakar... ...onlar oradadır. Hı hı. Bu felsefeyi yanlış bir yöne iten... ...bir tavır... ...Husser'le göre. Husser bu sebeple felsefenin başlangıç noktasını... ...bu doğalcı tavrın aşılması... ...olarak ortaya koyuyor... ...ve dünya ile anlam ilişkisini... ...askıya alıyor. Hı, çok hı. güzel bir ifade bu. Evet, askıya alma da Husserl'in gene Antik Yunanca'dan devraldığı bir kelime, epohe. Hmm. Bu Antik Yunan şüphecilerinin çok kullandığı bir şeydir. İşte mutlak bir bilginin varlığına dair yargıyı erteleme, öteleme, paranteze alma. Hmm. Bütün bunlar kullanılabilir. Bu aslında kesin emin olana karşı bir soru işareti ile ya da sıfırdan başlamaya ...adeta bir sıfır noktasına doğru bizi itiyor Husserl fenomenolojik bakış açısıyla. Şimdi fenomenolojik... çok üzülüyorum Tabii. bir parantez açıyorum. E, hep her zaman yeni aşan dinleyiciler ya da biri evvelki programı olan, e, dinlememiş olan olanları da düşünerek... ...şimdi biz bu e, fenomenolojiye girdik aslında e, yüzyıllar içerisinde artık... E, ...aklın bilinç sözcüğü de devreye girdi... Evet. E, ...Decart'ın hemen ardından... Evet. E, ...bilincin... E, ...kime ait ya da neye ait olduğu... Evet. E, ...ya da... ...bunlardan bağımsız olarak... ...kendi kendine var olan... ...bir şey midir, değil midir... ...sorusuna bizi götürdüğü için... ...bu evet. noktadayız evet. değil mi? Evet. evet. evet. Aynen ve... E, ...Kant'a göre, Husserl'e göre... ...ve onların fenomenoloji içindeki ardıllarına göre... Descartes belirli bir hata yaptığı için... Biz bu noktadayız. Ha. Evet. O da şu. Descartes aşırı şüpheci bir yöntemsellikle işe başlayıp işte rüyada olduğumuzu varsayarak bir ruh tarafından yanıltılıyor olduğumuzu varsayarak her şeyi askıya aldı. Şüphe etti ve geriye sadece bir eylemlilik kaldı. Bu eylemlilik de düşünme eylemiydi. İşte daha sonra bilinç olarak çevrilecek olan şey. Ve düşünme eylemi varsa o eylemin bir faili olmalı. O fail ben dediği fiil haline geliyor. Ve böylelikle başka herhangi hiçbir şeye ihtiyaç kalmaksızın Descartes düşünen özneyi, kendi kendisini kuran özneyi oluşturuyor. Şimdi Kant'a başta ve sonra da Husserl'e göre Descartes'in yaptığı hata şu. Kendisi üzerine düşünen şey ontolojik bir karşılığa dönüşemez. Yani sadece düşündüğü için var olduğunu söylemek ontolojik bir şey. Evet. Hı -hı. Ve bu hatalı. Bunun için bir şeye daha ihtiyaç vardı. Kant'a ve Husser'le göre. O da? O da düşünme üzerine düşünebilecek olan bir kategori. Hı -hı. İşte, Araya bir şey daha evet. katalizör. Düşünme gibi. üzerine düşünecek olan özne. Evet, bence yani, bunu biraz düşünelim, evet. bir şarkı arası verelim. <gülüyor> Şimdi işler böyle e, çatallanmışken demeyeyim ama daha kompliki bir hale almışken, şarkının ismi de öyle uzun. E, gene parçayı hocamız seçti. E, Perseudo Happiness'ten geliyor, Consciousness Raising as Social Tool. 14.9 kamusla güreşteyiz. Doğal acımızla muhabbetimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Evet. Husserl ve bilinç. Evet. Husserl'in felsefesi zaten bilinç felsefesi ismini taşıyan bir felsefe. Bu sebeple de bizim için önemli. Dünyanın varlığına dair inancı askıya almamızı söyleyen Husserl bunu şu sebeple söylüyor. Bizim kişisel deneyimimize indirgenemez dünyaya yüklenen anlam Hı. İster bilim adamı olalım ister e, matematikçi olalım istersek filozof olalım bizim kişisel deneyimimizi aşkın olması gerekir o yüzden de bilinci aşkın bir şey bir kategori işte transcendental bilinç ya da aşkın bilinç dediği şey e, Husserl'in bu noktada devreye giriyor bu bilincin alanını açıyor. Peki biz dünyanın varlığına dair inancı bekletip askıya alıp ona dair bir şey söylemedikten sonra nasıl bir anlam arayışına girebiliriz? Demin Didem Hanım'ın gayet güzel söylediği gibi adeta bir sıfır noktasından işe başlayarak bu deneyim üzerine konuşmaya başlayabiliriz. Bu da fenomenoloji alanındaki yaklaşım biçimini sunan ve sonra da Husserl dolayımıyla gelişen felsefeleri önümüze koyuyor. ...fenomen kavramına belki bu noktada... ...yeniden e, bakalım... ...fainomenon kökeni... Evet. E, ...fenomen... ...fenomenon diye çevirdiğimiz kelime... ...işte görünür olan... Görünür ...açığa şey, çıkan... ...görüntü evet değil mi eski Yunanca'da... Evet, da noktada... aydınlanmak, görünmek anlamında evet, varmış... Evet, aynı. Fantazi de hatta aynı kökten geliyor... Hı -hı. ...öyle demiş Nişanyan'da... Evet. ...Husserl'in öğrencisi olan... ...bir diğer 20. yüzyıl düşünürü... ...Martin Heidegger... Bu kelimenin etimolojisine şu şekilde yaklaşıyor. Feynomenon, feynestay fiilinden kaynağını alır. Feynestay fiili de Yunanca'da ışık, ışığa çıkma. Hmm. Hatta kendi kendisini açığa getiren bir şey. Zaten onun da kökünde Yunanca'da... Zannediyorum modern Yunanca da bu hala kullanılıyor. Işık, aydınlık, açıklık anlamına gelen fos kelimesi var. Hmm. Yani bizde fos çıkmak aynı şey midir bilmiyorum ama buna bir bakmak gerekiyoruz. Tam, tam, tam tersi. tersi gibi. Tam tersi. Gibi. <gülüyor> evet. Işık, <gülüyor> e, ışığa çıkan, aydınlığa gelen, açıklık, açık olan, yani varlığın bize kendisini gösteren hali. Yani bizim gördüğümüz değil, kendisinin. E, açık ettiği ya da gösterdiği gibi bir şey de Tabii Var mı bunun biz, içinde? Bu aynen. Olan? Biz var olanı onun kendisini bize gösterdiği kadar görebiliriz. Hmm. İşte şu önümüzde duran nesnelerin kokularını biz kendi algılarımızın sınırları ölçüsünde bilebiliriz. Ama algı sınırları bundan daha öte olan işte bir koruma polis köpeği geldiği zaman hmm. bizim Ekstra asla şey. algılayamayacağımız şeyleri evet. algılayabilir. Ve onun da ötesinde başka kategoriler de vardır muhakkak. O şeyin kendisinde olan. O bize ne kadar ...ışığını getiriyorsa... ...işte Heidegger'in söylediklerini... ...Heidegger çevirmenleri... ...birazcık da Osmanlıca'dan... ...faydalanarak genişletiyorlar... ...burada fenomen... ...zahir olan, hı hı. zuhur eden... Hı hı. ...yani karşılıklı bir ilişki var burada... ...hem benim algım ona doğru yönelecek... ...hem, o hem de o bana kendisini açacak... ...biz de dünyayla Heidegger'e göre böyle bir ilişki içindeyiz. Biz baştan dünya içinde olduğumuzu varsayıyoruz ama... ...aslında ölümlü olduğunun bilincinde olan var olanlar olarak... ...ki buna Dasein diyor, Heidegger insan demiyor. Bu var olanlar olarak dünyada geçici bir süre için ikamet ediyoruz. Dünya bu haliyle bir mahal. Bu ikamet etmede çeşitli yönelimler içindeyiz... Ve bizim varlığımızın anlamını oluşturanlar da o yönelimler. Hmm. Bu yönelim kelimesi bizi tekrar Husserl'e götürecek. Çünkü Husserl'in bilincin açıldığını söylediği alan bu. Yönelimsellik. Hmm. Almancasını söyleyelim intention, Intentionalitat İngilizcesi Intentionality Türkçe'ye yönelimsellik diye hmm. çoğunlukla çevriliyor. Başka karşılıklar da var ama çünkü bilinç işte bir var olan mı yoksa bize ait bir Uzantı mı sorusu doğrultusunda yönelimsellik önem kazanıyor ve Husserl diyor ki her şey ancak bir şeyin bilincidir yani zihnin bir şey hakkındaki durumu onu temsil etme kabiliyeti onun yerine geçme yetisi ikame durumu hı hı. evet ikame sözcüğü hatta tam neredeyse karşılıyor baya yakın diye konuşmuştu evet, evet aynen Aynen, işte ikame etme bir şeyin yerine bir şeyi koyma, diğeri de ikamet etme. Or orada da hani bir geçicilik söz konusu. Evet, bütün ikametler bu dünyadaki varlığımızda dahil. Evet. Gibi, evet. evet. Bilinç kendi dışındaki var, bir var olan olarak bu doğrultuda, kendi dışındaki var olanlara nasıl yönelecek, onlarla nasıl bir ilişki kuracak. Bu noktada zamansallık. Söz hmm. konusu işte o geçici ikamet etme bir mekansallığı gösteriyor. Diğer taraftan da zamansallığı gösteriyor. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren ölüme doğru giden bir var olan. Evet. Ölmekte olan bir var olan. Biz yaşamakta olduğunu düşünürüz ama ölüme doğru giden var olan. Bu yüzden de bilinç sadece ve sadece zamansaldır. Hmm. Zamansal olduğu ölçüde de şimdi nin kendisi bir... ...var olan kategorisi açar... ...bu var olan kategorisi de... ...geçmiş ile geleceğin... ...kavşağındadır. Hmm. Şimdiki an... ...geçmişi de... ...içinde taşır, geleceğe de... ...açılmak üzeredir. Ve şimdi dediğimiz şeyin de... ...geçmiş ile özellikle... ...münasebeti husayla tekrar geri dönersek... ...ancak bellek... ...aracılığıyla olabilir. Şimdi buradan... ...evet, e, bellek... ...hafıza sözcüğüne aslında... Evet. ...geçiş yapacağız. Geçmeden... Bugünkü programı bitirelim ee, sevgili Doğan Hoca bir program daha bizimle olacak ee, zamanımız doluyor çünkü ee, sevgili destekçimize tekrar teşekkür ederek e, bu haftayı bitiriyoruz İyi haftalar diliyoruz Hoşçakalın iyi haftalar İyi haftalar Kamusla Güreş